Bu kişiler internetten sohbet sitelerine girerler. Sosyal ağlarda yeni insanlarla tanışmayı bir takıntıya dönüştürürler. Amaçları internetten edinilen arkadaşlarla yakınlık kurmaktır. Bu bağımlılığa sahip kişi için internetten yeni tanışılan biri, onun hayatında birden çok önemli bir insana dönüşür. Bunun karşılığında gerçek yaşamdaki eş, aileyle ve arkadaşlarla İlişkiler telafisi olmayacak biçimde zarar görür, ayrılıklar ve boşanmalar yaşanır.